Aud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma. <gülüyor> Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerimelerde Cenabı Allah Nuh Aleyhisselam'dan sonra <gülüyor> bir takım Resulleri kendi kavimlerine gönderdiğini, apaçık delillerle mucizelerle gönderdiğini fakat daha önce yalanlamış oldukları şeylere iman etmediklerini bundan dolayı Cenab-ı Allah'ın da haddi aşan kimselerin kalplerini mühürlediğini Nuh Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arasında gönderilen birçok Resulden sonra allah Teala'nın Musa Aleyhisselamı kardeşi Harun ile birlikte Firavun'a ve onun ileri gelenlerine Resul olarak gönderdiğini ama onların Firavun'un ve ileri gelenlerinin Musa Aleyhisselam'ın gösterdiğini gördükleri mucizelere hiç benzemediği halde sihir dediklerini görmüştük. Bu ayet-i kerimede şimdi göreceğimiz ayet-i kerimede Firavun ve ileri gelenlerinin Musa Aleyhisselam'ın Risaletini Kendilerine göre nasıl gerekçelendirdiklerini göreceğiz. Bunu göreceğiz ve anlayacağız ki Esasında Tevhidi esas almayan, tevhid üzerine bina edilmeyen Nizamların Yani özü itibariyle Allah'a karşı, Allah'ın nizamına karşı ve müşrik olan nizamların tevhidi savunanların kendilerini ortadan kaldıracak kadar ciddi bir tehlike gördüklerini ve bunun tarih boyunca böyle devam edeceğini anlatacağız. Daha doğrusu ayet-i kerimeden göreceğiz. Buradan hareketle biz de bunu Kavramaya çalışacağız. Firavun ve etrafındakiler mucizeleri görünce bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. Musa aleyhisselam ise onlara hak size gelince ona sihir mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Şunu unutmayın ki sihirbazlar iflah olmaz diyorsunuz. Bu sefer meseleyi değiştiriyorlar. Niçin geldiğini başka bir sebebe bağlıyorlar. Diyorlar ki: "Kalu ec'etena litelfitana ama vejedna alayhi abaana ve takuna lakum el kibriyau fi'l ard ve ma nahnu lakuma bi Dediler ki ey Musa sen bize bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan onların izlediklerini gördüğümüz yoldan çevirmek bu bir. iki ve yeryüzünde büyüklük yani saltanat ve egemenlik yönetim. ...sizin olsun, ikinizin olsun... ...bunu gerçekleştirmek için geldin. Söylediğin gibi bizi hidayete iletmek için... ...değil demek istiyorlar. Biz ikinize de iman edecek... ...değiliz diyorlar. Demek ki... ...Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizelerin sihir olmadığını... Söyleyemediklerini, söylemelerine imkan olmadığını anlayınca, Söyleyemeyeceklerini ve söylemelerine imkan olmadığını anlayınca, Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak onları davet etmesini yine yanlış anlayarak yanlış yorumladılar. Sebep ne? Sebep ayet-i kerimenin bitiminde açıklanıyor. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ Biz size esasen iman etmiyoruz. Meselenin noktası burada. İman etmeyince en büyük hakikatler karşısında kalınsa bile inkar ediliyor. Çünkü iman her şeyden önce kabul edilmesi gereken bir hakikattir. En büyük hakikat doğru imandır o doğruyu reddeden bir kimsenin onun kadar doğru veya onun gerektirdiği diğer doğruları reddetmesi kadar tabi bir şey yoktur. Musa Aleyhisselam'ı ve Musa Aleyhisselam'ın davetini yanlış anladılar. Önce dediler ki sen bu çağrını bizim Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan vazgeçirmek, başka tarafa çevirmek için geliyorsun. Onun için davette bulunuyorsun. Niçin atalarının yoluna sımsıkı sarılıyorlardı? Çünkü menfaatleri atalarının yollarını bayraklaştırmaktaydı. Firavun'un atası da Firavundu. Firavun'un etrafındakiler de o Firavun'dan öncekine veya onların öncekileri ondan önceki Firavuna yakınlık ve altaklık etmişlerdi. Onunla ifade ise geçimlerini sağlıyor, saltanatlarını, debdebelerini, imkanlarını kısacası Allahü Teala'nın mazlum kullarını sömürüp menfaat sağlamalarını o vesileyle devam ettiriyorlardı. Onun için Firavun nizamları ve Firavun nizamından nemalananlar hiçbir zaman Musa'yı Musa'nın nizamının bayraktarlığını yapanları o nizamın peşinden insanları gitmeye davet edenleri çekemezler. Onlara çeşitli ithamlarda bulunurlar. Derler ki siz bize düşmanlık ediyorsunuz, yolumuza düşmanlık ediyorsunuz, atalarımıza düşmanlık ediyorsunuz. Halbuki bizde, biz Müslümanlarda öncelikli olan düşmanlık değildir. Bizim onları doğruya davet edişimizin sebebi onlara veya onların yollarına düşmanlık değil. Onları sevmemizdir. Onların iyiliğini düşünmemizdir onların helak olmalarını istemeyişimizdir. Ama hakikati olduğu gibi görmek işlerine gelmiyor. Hele göstermek hiç gelmez. Kendileri görse bile görülmemesi için çırpınırlar. Niçin? Çünkü onlar kralın çıplak olduğunu söylerlerse kendileri açıkta kalırlar. Dolayısıyla kralın çıplaklığının farkına varılmaması için ellerine ellerinden geleni hiçbir zaman esirgemezler. Düzenlerinin mükemmel olduğunu söylemeye, atalarının kurdukları düzenin erişilmez olduğunu, en iyi düzen olduğunu söylemeye getirirler. Atalarının düzenini savunan birisi bir gün bana konuşurken şöyle dedi. Ee, eğer biz o yıllarda ikinci cihan harbine girseydik şu anda çoğu kimsenin nesebi belli olmayacaktı. Ulan Çanakkale savaşına girdik kimin nesebine zarar geldi? Savaşla insanların nesebi mi kaybolur? Siz asıl ümmete bu müslümanlara dinlerini unutturarak nesepleri berbat ettiniz. Nesebleri nesilleri helak ettiniz. Kendi zulümlerini perdelemek için bu şekilde efanıma söyleyeyim ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalışıyorlar akılları sıra. Fakat hakikat örtülemez ki. Hakikat örtülemez. Bakın. Bir rivayete göre Zekeriya Aleyhisselam'ı veya Yahya Aleyhisselam'dı galiba evet. Kral onu öldürürken ona diyorlar ki bu bir peygamberdir. Bir damla kanı yere damlarsa çok büyük katiller olacak. Bir damla kanı rivayetlere göre gerçekten yere damlıyormuş ve... Ne kadar üzeri toprakla örtülürse kan kaynayıp duruyor. Neticede Muhtelassar Filistin topraklarını istila ediyor ve bilmem şu kadar Yahudi'nin kanını akıttıktan sonra o peygamberin kanı diniyor. Eğer bu doğruysa bunun hikmeti şudur. Peygamberler hakikatin temsilcisidirler. Hakikat güneş gibidir. İstediğiniz kadar toprak yığın, güneş daima onun üzerine çıkar. İstediğiniz kadar güneş ışığını kapatmaya çalışın, kapatamazsınız. Peygamberler bu şekilde hakikatlerin mübelliğleri olarak, onların kanları o hakikatlerine kastetmenin neticesi olarak yere gömülmüşse, yere damlamışsa bunun cezası gelecektir. O büyük hakikat örtülemezsin, simgeleşmesidir bu. Velhasıl bunlar tehlikenin ne manaya geldiğini vardı Senin davan aslında bizim şimdiye kadar kendisinden sırtından saltanat ve sefa sürdüğümüz atalarımızın firavuni davasının sonunu getirecek. Dolayısıyla bizim saltanımız da bitecek. Onun için seni istemiyoruz dediler. On için senin davana ve sana karşıyız dediler. Bu bir. Yüz. İkincisi... itham ettiler. ithamlarını sürdürdüler. Bir de yeryüzünde... ...büyüklük... ...kendinizin olsun istediniz. Siz büyüklenmek istediniz. Bizim elimizden saltanatı alacaksınız... Bizim saltanat koltuğumuza siz oturacaksınız. Peygamber aleyhissalatü selama da tekliflerle gitmişlerdi. Eğer derdin hükümdar olmaksa gel seni başımıza kral yapalım. Ne istersen onu yapalım ve senin istemediğin hiçbir şey olmasın. Sen ne istiyorsan o gerçekleşsin dediler. Bu neyi ifade eder? En azından, en hafifinden hakikati idrak edemeyecek kadar kısır görüşlü olduklarını ifade eder. İdrak edemiyorlar ki zannediyorlar ki peygamberler kendileri gibi kuru bir saltanat davasındadır. Bir peygamber için sultan olup olmaması ile fark olmaz ki Yine sultan olursa da aynı daveti yapar, aynı davayı güder, olmasa da aynı davayı güder. Davud Aleyhisselam da, Süleyman Aleyhisselam da hükümdar birer peygamberdiler. Fakat adaletin dışında bir uygulama yapmadılar. İnsanları tevhidin dışında bir akideye davet etmediler. Zulmetmediler, zulme müsaade etmediler. Davud aleyhisselam bir hükümdar olduğu halde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Kur'an-ı Keriminde de belirttiği gibi kendi el emeğiyle geçinirdi. Devlet kasasından bir kuruş maaş almazdı. Ben diyorum ki çok konumuzla alakası yok ama hatırımıza gelmişken söyleyeyim. Bu parlamentoya koşuşanların samimiyetini imtihan etmek için diyeceksiniz ki kardeşim sana sadece iki memur maaşı var. Daha başka hiçbir şey yok. Gerçekten hizmete talipsen gel. Bakın tek maaşta dinliyorum. Hadi dört maaş olsun. Dört memur maaşı. Başka hiçbir hakkın yok. Yeter ya. Yeter. Az değil ki bu de maaşı. Bir memur maaşıyla bir memuru geçirirken sen dört tane alacaklar içirin. Bakalım gelirler mi? Gelirlerse sabibidirler. Ama biz unutmayın ki öyle halifelerimiz oldu ki halifeliği boyunca aldığı vasat Kureyş'ten vasat bir kimsenin geçimi gibi aldığı maaşı iki sene boyunca yemiş olmayı içine sindiremiyor. Hesap ediyor son kuruşuna kadar ağzı kapalı bir testiye koyuyor. Ve diyor ki bunu benden sonraki halifeye ver. Ondan sonraki halife Ömer radıyallahu anh testinin ağzını açıyor. İçinde bir pusula. Hesabı, kitabı kayıtlı. Şu kadar aldım, bu kadar koydum. Maaşlarımı Beytülmale geri iade ediyorum. Korkarım onların hesabını veremem. Hazreti Ömer ağlıyor. Senden sonrakileri çok zor durumda bıraktın. Ya Ababet. Biz ne yapacağız? Hazreti Ömer radıyallahu anh bakıyor ki Hanımının boynunda bir gerdanlık. Böyle bir gerdanlık almamış kendisi hanımına. Nereden buldun diyor. Vallahi diyor bize verdin günlük harçlıktan. Evi geçirdirmek için. Biraz biraz arttırdım bunu aldın. Hesap ediyor Hazreti Ömer. Aylık veya haftalık neyse. Kaç haftada. Ne kadar biriktirirse alır o kadarını kesiyor o zaman nafakamızda bu kadarı fazladır diyor o kadarını kesiyor şimdi peygamberlerden bahsetmiyoruz peygamberlerin ümmetinden bahsediyoruz hiç ümmetlerini böyle yetiştiren terbiye eden o peygamberler firavun ve benzeri geri zekalıların iddia ettikleri gibi veya katmerli kafirlerin söyledikleri gibi Kalpleri mühürlenmiş olan zavallıların iddia ettikleri gibi. Bunların derdi saltanat olabilir mi? Bunların derdi devleti veya hükümeti ele geçirmek olan olabilir mi? Genelde tencerelere dipleri karadır diyenler kendi dipleri daha kara olanlardır. Kapkara olanlar başkalarını karanlık diye görürler. Çünkü onun hayatı bu. İnsan görüp tanıdığı bütün insan tipleri bu. Yok böyle bir dava gütmeyecek insanların olabileceklerini hayal edemiyorlar. Havsalaları almıyor. Onun için Firavun eğer söyledikleri saptırıcı değilse, samimi ise Havsalası Musa gibi birisinin kendisinin taptığı dünyayı ayaklarının altına alacak depecek ...bir dava adamının çıkacağına ihtimal vermiyordu. Kafası almıyor. Böyle şey olur mu diyor. Böyle şey olur mu diyor. Senin kafan... ...küfür ve inkarın... ...senin bakışın dünyanın... ...ve dünyanın ötesini görememenin... ...kısırlaştırdığı bir vaziyettedir. Sen ahirete iman etmediğin için dünyayı da hak ettiği yere oturtamıyorsun saltanatı da bir vasıta olarak göremiyorsun aksine sen saltanat senin mabudun oluyor unutmayın Cenab-ı Allah'a hakkıyla ibadet edilmeyen her yerde Cenab-ı Allah'a hakkıyla ibadet etmeyen herkes o miktarda o seviyede Başka mahlukların, başka yaratıkların ibadetindedir. Onları mağbud edilir. Bu böyledir. Tabiat boşluk kabul etmez. Akide de boşluk, yanlışlık kabul etmez. Akidenin, doğru akidenin olmadığı yerde, doğru akide olmadığı oranda batıl akide yer eder. Bu böyledir. Ve sonunda işin esasını açıklıyorlar. Doğrusu biz size iman etmiyoruz. O halde bunlar ne oluyor? Demek ki gerekçelerinizi birilerinin gözlerini boyamak için yalandan hakikatle ilgisi olmayacak bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Ve kâle Firavun bi kulli alim Bununla birlikte Firavun Musa Aleyhisselam'ın sihirbaz olduğunu, büyücü olduğunu ispatlamak istiyor. Çünkü bir söz söyledi. Arkasından getir, git arkasını getirmesi lazım. Bunun için dedi ki Firavun, çok iyi, bilgili, çok bilgiç, ne kadar sihirbaz varsa hepsini bana getirin. Burada olay çabuk anlatılıyor. Felem ma ca'a sahara tu, قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. Sirbazlar gelince Musa Aleyhisselam kendisinden emin olarak büyü yapmak maksadıyla ne atacaksanız atın diyor. Felenma alqau qala Musa ma jiitum Allah Onlar asalarını ve iplerini başka ayetlerde geçtiği üzere mesela Arap suresinde asalarını ve iplerini yere bırakınca hepsi yılan gibi gözüktüler. Oysa yaptıkları bir hileden bir tedbirden ibaretti. Rivayete göre İplerinin içerisine cıva yerleştirmişlerdi. Güneş sıcağını gören o ipler hareket etmeye başladı. Bir başka ayet-i kerimede insanların gözlerini büyülediler ve kalplerine korku saldılar diyor. Kalplerine korku saldılar. Bu çok önemli. Senelerce önce öğrenciliğimde böyle bir illüzyonist gelmişti. Tabii o zaman da sihirbaz diyorlardı onlara. Sihirbaz, maraşı, minna öyle bir şey. Bir şeyler gösterdi. Arkadan birisi saçmalık dedi. Seni buraya getiririm eşek yapar. Ha dedi. Aynen öyle. Ve şimdi zannettiği şey bak. Kalplere korku saldı. O, o korkuyla insanları böyle baskı altına demek ki bu sihirbazların tarih boyunca taktikleridir. Yok işte ölecek, yok bir şöyle olacak, yok böyle bir şeyler, bir korku unsurlarını ihmal etmezler kullanmayı. Sürekli kullanırlar bunu. Diyor ki insanların gözlerini büyüdüler, büyülediler ve kalplerine korku saldılar. Ondan sonra baktılar ki hayal gibi, hayali göründü onlara. Hayalen ipleri ve asaları hareket eder gibi göründü. Musa aleyhisselam bu ayet-i kerimeye göre onlara ne dedi? Felemma halqu kall Musa ma inna Allah Onlar ellerinde olanları yere bırakınca Musa aleyhisselam da onlara dedi ki: "Sizin bu yaptığınız bir sihirdir. Allah bunu hemen öncedik iptal edecek, boşa çıkartacaktır." Çünkü İn Allah la yusrihu amale'l mufsidin. Allah fesatçıların yaptıklarını düzlüğe çıkarmaz. Islah etmez, düzeltmez. Onun için fesatçıların yaptıkları ve elde ettikleri neticeler sizi imrendirmez. Bunun yerine siz ıslah ediciler olarak ellerinizden geleni sonuna kadar yapın. ıslah ediciler olarak elinizden geleni sonuna kadar <gülüyor> yapın. Ve devam ediyor İsa aleyhisselam Musa aleyhisselam ve yuhiqqullahu'l hakka bikelimatihi ve Allah hakkı kendi kelimeleriyle hak olarak gerçekleştirir. Günahkarlar bundan memnun olmasa, hoşlanmasa bile. Müslümanların hakkı temsil ettiklerini düşündüğümüz zaman, bir de Müslümanların vakasına bir taraftan baktığımız zaman, Deriz ki ya onların temsil ettikleri hakkıyla, vakaları, durumları birbirleriyle bağdaşmıyor. Bu hakka sahip olan bir ümmetin çok yükseklerde olması, hatta en yükseklerde her bakımdan en önlerde olması gerekiyor. Niçin bu ümmet böyle sonlarda? Ümmetin kendisiyle ...sahip olması veya gereği gibi temsil etmesi gereken hakkı birbirinden ayrı görmek lazım. Bunun tek sebebi aslında soru, sorulan sorunun içerisinde gizli. Bu, bu hakka sahip olan ümmetin bu halde olmaması gerekir deniyor değil mi? O halde şöyle soralım. Bu ümmet gerçekten bu hakka hak ettiği gibi sahipleniyor mu? Kim evet sahipleniyor diyebilir? O halde sorunun cevabı alınmıştır. Bu ümmet kendisini mutlaka yüceltebilecek bir mahiyette olan bu hakka şartını yerine getirmediği için yükselemiyor. Yani bu hakka sahiplenmesi şartıyla yükselir. Ömer radıyallahu anh. Şam'daki ordusuna şu mektubu yazıyor. Biz diyor, İslam ile aziz olmuş bir ümmetiz. Sakın izzeti başka yerde aramayın. Ararsanız zelil olursunuz. Diyor. Ya Zannedersin ki sosyolog, medeniyet felsefecisi, tarih felsefecisi, kanun gibi konuşuyor mübarek. Niye? Çünkü İslam'ın nuruyla bakıyor hadiselere. Böyle büyük bir tarihi gerçeği, inanın bu kadar özlü bir şekilde ifade etmek mümkün değildir. Ancak İslam'ın derinliğine, Kur'an'ın derinliğine anlaşılmasıyla ifade edilebilir bir gerçektir bu. Diyor ki kısaca, İslam gelmeden önceki halinizi düşünün. İslam geldikten sonraki halinizi düşünün. İslam gelmeden önce giderdiniz kisralardan buğday dilenirdiniz. Giderdiniz Bizans hükümdarlarından ya filan kişi bana zulmetti, bana birkaç asker gönder de benim imdadıma yetişsin, beni zulümden kurtarsın derdiniz. İslam geldi 30 yıl içerisinde koca kisraa mülkünü yerle bir ettiniz. Yerle bir ettiniz, 2000 yıllık bir imparatorluğu, Pers imparatorluğunu ortadan kaldırdınız. Hint sınırlarına dayandınız. Anadolu'nun yarısından fazlasını da hükmünüzü aldınız, Afrika'yı da saymıyoruz. Öyle diyor. Biz, İslam ile aziz olmuş bir ürün. Sakın İslam'ın dışında bir yerde izzeti aramayınız. O zaman Allah sizi zelil eder. İşte budur. Şimdiki halimizin de izahı Hazreti Ömer tarafından yapılmıştır. Biz İslam'ın dışındaki yerlerde izzeti aradık. Avrupa'da aradık, Amerika'da aradık, evvelen Moskova'da aradık. Ümmet kim her birisi bir yerde aradı. Kimisi bir zamanlar Rusya'ya yanaştı, kimisi Amerika'ya yanaştı. Kimisi çiğne yanaştı, şuna yanaştı, buna yanaştı. Bu ümmet ne zaman Allah'la beraber olacak? Yetmez mi Allah'tan bu kadar uzaklaştığımız? Bakın Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kirama çok muhteşem bir ayet-i kerime var. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ diyor. İman edenlerin Allah anıldığı zaman kalplerinin yumuşaması zamanı gelmedi mi diyor. Abdullah bin Mesud diyor ki bu ayet-i kerimenin nazil olması ile pardon Müslüman olmamız ile bu ayet-i kerimenin nazil olması arasında ancak birkaç sene geçti diyor. Birkaç sene içerisinde Cenab-ı Allah ashab-ı kirama bu sitemi yapıyor. Ne oldu size diyor. Niçin Allah anıldığı zaman artık kalpleriniz titremiyor? Niçin Allah korkusunu unuttunuz? Niçin Allah'ın istediği gibi onun dinini gereği gibi yaşamıyorsunuz? Bundan dolayı kendinize gelme zamanınız gelmedi mi diyor. Uyanma zamanınız gelmedi mi diyor. İşte bu ümmete böyle soruların sorulması zamanı geldi. Geçiyor bile. Ne oldu sana ey ümmet? Allah'ı bu kadar unuttuğun, Allah'ın dinini bu kadar hatırlamadığın yetmez mi? İzzeti Allah'ın dini dışında, Allah'a kul olmanın dışında, Şunun bunun nizamının veya sisteminin veya ideolojisinin veya felsefesidir. Veya anayasasının veya yasasının peşine takılmakla aramaktan vazgeçme zamanınız gelmedi. Evvela zulmün peşinden koşmayı bırakacak ümmet ondan sonra zalimlerin tasallutundan kurtulabilecek zulmün peşinden koşmayı bırakmadan zalimin tasallutundan kurtulmaya imtan olmaz. Cenab-ı Allah bu manada gerçekten bizi uyandırsın o zaman Allahü Teala hakkı hak ile teyit eder. Bakın ve yuhikkullahu'l-hakka bi kelimatih Allah hakkı kelimeleriyle, sözleriyle, mucizeleriyle, buyruklarıyla hak olarak gerçekleştirir. Yine hakkı hak edecek, hakkın kendisidir. Hak ortada yoksa o zaman hak yerini bulmaz. Hakka sahiplenilecek, hakka sonuna kadar sarılmak icap ediyor. Haktan taviz vermemek icap ediyor. O zaman o zaman Mücrimler, günahkarlar sadece bundan hoşlanmayacaklar. Ama hoşlanmalarıyla kalacaklar, hoşlanmayışlarıyla kalacaklar. Bunun hakka bir zararı olmayacaktır. Ama bunca davete rağmen ne oldu? فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۪يهِ مَنْ Musa'ya Musa ancak Firavun'dan ve Firavun'un ileri gelenlerinden korkularına rağmen korkularıyla birlikte onun kavminden yani Musa'nın kavminden ancak bir zürriyet yani mevcut İsrail soyundan gelenlerden bir miktar iman etti. Başka kimse iman eden olmadı. Bazılarına göre kavminden kelimesindeki zamirin Firavun'a ait olduğunu kabul eder bazı müfessirler ve derler ki Firavun'dan ve Firavun'un hanedanından korkmalarına rağmen Firavun'un kavminden ancak az bir topluluk iman etti. Firavun'un Firavun kavminden olan Mümin suresinde sözü edilen mümin gibi firavun'un hanımı gibi efendim firavun'un kızının tarayıcısı Maşit'e gibi gibi bunlar iman etmişlerdi Neden korkuyorlardı en kendilerini fitneye düşürmelisinden yani İman ettiler diye azaplandırmasından. Nasıl azaplandırıyordu Firavun? Ayet-i Kerime geçiyor. Ve Firavune azil evtad. Kazıklar sahibi Firavun. Kazıklara oturtur veya güneşte kazıklara çakarak güneşte bırakırdı. Kazıklara çakar veya kazıklara bağlar. Öyle şey derdi. Sihirbazları da hepinizin bildiği gibi hurma dallarında asıp idam edeceğini tehdit etmişti. Yani çok zalim ve ceberrut bir şekilde azaltlandırır, işkenceler yapardı. Maksat ne? Onları dinlerinden çevirmek, vazgeçmelerini sağlamak. وَاِنَّ فِرْعَونَ الْعَالِمْ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Şüphesiz ki Firavun yeryüzünde üstünlük taslamaya kalkışan birisiydi. Ve şüphesiz ki o haddi aşan, haddi aşan, çizmeden çok çok yukarı çıkan birisiydi. İsraf buradan geliyor zaten. Müsrif, haddi aşan, allah Teala'nın kendisi için çizdiği sınırları tecavüz eden, o sınırlarda kalmayan, o sınırları çiğneyen kimse demektir. Firavun had bilmez birisiydi. Sınır tanımaz birisiydi. Kulluğunun sınırını aşmış, rububiyet iddiasında bulunmuştu. Böyle bir iddia veya başka iddialar doğru olursa Kur'an-ı Kerim ve Cenab-ı Allah ona ses çıkarmaz. Ama yanlışsa Kur'an'ın itirazıyla karşı karşıya kalır. İşte Firavun haddini aşmış ve hiçbir iddiasında haklı olmayarak haksızca iddialarda bulunmuş birisiydi. Günümüz dünyasında da Cenab-ı Allah'ın hakkı ve hukuku olan fakat bu hak ve hukuka riayet etmeyip bunları kendilerine mal etmeye çalışan herkes makam ve mevkisi ne olursa olsun Firavun gibi haddini aşmak durumunda olan bir insandır. Had aşmaya insanlık ve beşeriyet tarihi şeytanla başlamıştır. Haddini aşan ilk kişi şeytandır. Çünkü onun da haddi ubudiyetti. O ubudiyet haddini tanımadı. Firavun da ve benzeri müsrifler yani haddi aşanlar da kulluk hadlerini tanımadıkları için israf edenlerden, aşırı gidenlerden oldular. Her zaman için Firavun tabiatlı insanlar var olmuştur ve var olacaktır. Musa aleyhisselamın bu Firavun ve Firavun tabiatlılara karşı tavır ve tutumu, bütün Resullerin, Peygamberlerin, Firavunlara ve Firavun peşinden gidenlere tavır ve tutumu neyse, kıyamete kadar gelecek, bu dinin müminlerinin de tavrı aynı şekilde onlara karşı böyle olacaktır. Hiçbir firavun Musa'nın ve Musa'nın davasını güdenlerin, hiçbir firavuni düzenin Musa'nın peşinden veya Musa'nın getirdiği davanın, davanın arkasından gidenlerin bir gün gelecek kendilerine yar olacaklarını düşünmesin. Böyle bir beklenti içerisine girmelerine gerek yok. Çünkü iman ile firavunilik, tuğyan ile itaat kesinlikle bir araya gelmez. İfade yerindeyse ikisinin kafası aynı kazanda pişmez. Mümkün değil. Evet. Subhane Rabbil Ezzeti amma yasifune selamuna münselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Biraz dinlenelim.